Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. Gaşiye suresi. Gaşiye kaplayıp örten demektir. Mekke döneminde nazil olmuştur. 26 ayettir. Adını ilk ayetindeki aynı ifade'den almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Dehşetiyle her şeyi sarıp kaplayan o kıyametin haberi artık sana geldi. Bir takım yüzler o gün öne eğiktir. Onlar dünyada boşuna çalışmış, yorulmuştur. Kızgın bir ateşe girerler, kaynar bir kaynaktan su içirilirler. Onlar için kuru, acı bir dikenden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlığı giderir. Bir takım yüzler de o gün güzel ve mutludur. Dünyada Allah'ın rızasına uygun çalışmış olmasından dolayı hoşnuttur. Yüksek bir cennettedir. Bu kimseler orada boş söz işitmezler. Orada akan nice kaynaklar, orada yüksek tahtlar hem de önlerine konmuş kadehler, sırayla dizilmiş yastıklar, serilmiş nefis halılar vardır.'' İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı? Resulüm, onlara öğüt ver ve uyar. Sen ancak bir öğüt verici ve uyarıcısın. Sen o inanmayanların üzerinde zorlayıcı, baskıcı değilsin. İman ettirmek için zorlama yoktur. Ancak kim imandan yüz çevirir ve küfre saparsa, Allah da onu en büyük azapla azaplandırır. Şüphesiz onların dönüşleri ancak bizedir. Sonra onların hesabını görmek de yalnız bize aittir. Fecir Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 30 ayettir. Adını ilk ayetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağırmasındaki fecre, derecesi yüksek 10 geceye, çift ve tek olarak yaratılan şeylere geçip giderken geceye andolsun olsun ki bunlar da ibret alacak akıl sahibi için. ...birer yemin değeri vardır. Bu on gece hakkında çoğunlukla... ...Zilhicce'nin ilk on günüdür denmiştir. Fakat Ramazan-ı Şerif'in son on günü olduğuna dair de rivayet vardır. Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı ad kavmine? Kıymetli sütunları, yüksek bina ve köşkleri olan... ...şehirler arasında benzeri yaratılmamış ireme. Vadilerde kayaları oyup evler yapan... Semut kavmine Ordu ve saltanat sahibi Firavun'a ki Bunlar Ülkelerde Allah'a ve inananlara Karşı azgınlık etmişlerdi de Böylece Oralarda fesadı Kötülüğü çoğaltmışlardı Ordusunun çokluğu dolayısıyla Konakladığı yerlerde fazlaca Çadır ve kazık kullandığı için Ayette kazıklar sahibi Firavun'a diye geçmektedir Bu yüzden Rabbin Onların üzerine bir azap kamçısı salıverdi. Çünkü Rabbin elbette gözetleme mevkindedir, her an kullarını görüp gözetendir. Buna rağmen şu insan var ya, ne zaman Rabbi onu zenginlikle imtihan edip de ona iyilik, ikram eder ve ona bol nimet verirse, Rabbim bana ikram etti der, sebebini ve şükrünü unutur. Ama Rabbi ne zaman imtihan edip üzerine rızkını daraltırsa, Rabbim bana ihanet etti, hor baktı der. Hayır, öyle değil. Doğrusu siz kendinizi düşünüp yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksula yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Kadın ve çocuklara ait mirası koruyacak yerde, haram helal demeyip yiyorsunuz, malı da pek çok seviyorsunuz. Cahiliye devrinde Araplar kadınlara, çocuklara ve yetimlere mirastan pay vermezlerdi. Yer sarsıntıyla çarpıla çarpıla paralandığı, melekler sıra sıra iken Rabbinin emri geldiği zaman, o gün cehennem de getirilip ortaya konulur. O gün günahkar insan her şeyi hatırlar ama artık hatırlama ona ne fayda verecek. O zaman, ah keşke ben, bu hayatım için dünyadayken salih ameller yapıp önceden gönderseydim diyecek. Artık o gün onun azabı gibi hiç kimse azab edemez ve hiç kimse onun asilere vurduğu bağ gibi bağ vuramaz. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis, Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Haydi! İyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir. Bu duruma erişmek için çalışmak, insanın en büyük gayesi olmalıdır. Bu aşamaya gelmesi için insanın nefsiyle mücadelesinde, nefsinin hayvani yönüyle emmare olan kötülüğe, günaha teşvik eden yönü ve levvame yani günahlarından pişmanlık duyup, kendini kınayan fakat tam vazgeçemeyen yönleriyle, mücadele edip onlardan kurtulması lazımdır. Beled Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 20 ayettir. Beled, belde anlamına olup burada Mekke kastolunmuştur. Adını ilk ayetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elbet bu şehre kutsal Mekke'ye yemin ederim ki sen bu şehirde oturacaksın. Bu ayetle Mekke'nin ileride İslam şehri olacağının müjdesi verilmektedir. Babaya ve oğluna yemin ederim ki Hz. İbrahim'le Hz. İsmail'e bazı müfessirlerse bundan Hazreti Adem ve onun salih neslinin kastedildiğini söylemektedir. Gerçekten biz her insanı hayatında karşılaşacağı bir takım zorluklar içinde yarattık. İnsan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi zannediyor? Gösteriş için övünerek ben birçok mal tükettim diyor. O hiç kimsenin yani Allah'ın da kendisini Görmediğini, ondan haberi olmadığını mı zannediyor? Biz hikmetimiz üzere ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ona iki yol, iki hedef olan hayır ve şerri göstermedik mi? Fakat o, ahiret mutluluğunu engelleyen sarp yokuşu aşmaya girişmedi. O sarp yokuşun ne olduğunu sana ne bildirdi? O İlk adım olarak bir köle ve esir azat etmektir. Yahut salgın bir açlık gününde akraba olan yetimi yahut yere serilmiş aç bir yoksulu doyurmaktır. O insan basit olanı nefsin arzu ve isteklerine göre tanzim edilen şerli yaşam biçimini seçti. Sonra bu sarp yokuşu aşmak, iman edip de birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar bahtiyar olan amel defteri sağından verilen kimselerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse sol ehli olan amel defteri solundan verilmiş olanların ta kendileridir. Onların üzerlerine kapakları kapatılacak bir ateş vardır. Şems Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 15 ayettir. Şems, güneş demektir. Adını ilk ayetteki ilgili kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun ışığına, ışık bakımından onu takip ettiğinde aya, güneş açıp parlattığında gündüze, onun ışığını örtüğü zaman geceye, göğe ve onu bina edene, yere ve onu hayata elverişli olarak yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu insan şeklinde düzenleyene, sonra da ona hem kötülüğü hem de kendisinden sakınmayı ilham edene and ki, Ay, hareket bakımından dünyaya, ışık bakımından güneşe bağlıdır. Ay'ın güneşe uyması ve ona benzemesi de 14 ve 15'inde dolunay günlerinde olur ki, Doğuşu, güneşin batışını takip eder. O, nefsini günahlardan tertemiz yapan, muhakkak kurtulup umduğuna ermiştir. Onu günahlarla örtüp gömen de, elbette ziyana uğramıştır. Şirkten, ibadetsizlikten, kötü duygu ve fiillerden. Semud kavmi, azgınlığı yüzünden peygamberleri salihi yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı, mucize olarak verilen deveyi öldürmek için ayaklanmıştı. Allah'ın peygamberi Salih onlara, Allah'ın dişi devesine ve onun su içmesi nöbetine dokunmayın demişti. Fakat onu yalanladılar, onu, deveyi de ayaklarından biçerek devirip kestiler. Rableri de onları günahları yüzünden gazabıyla kırıp geçirdi, orayı dümdüz etti. İnsanlar başıboş yaratılmamıştır. Yaptığı günah işler kimsenin yanına kar kalacak değildir. İyiliği, emir ve kötülükten men etmenin yapılmadığı ve günahkarlığa devam edilen yerlerde ferdin veya bir grubun asiliğine karşı ceza umumi gelir. Bunun sonucundan yere batırmasından da o korkacak değildir. Leyl Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur, 21 ayettir. Leyl, gece demektir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Karanlığıyla bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp parladığı zaman gündüze, Erkeği ve dişiyi yaratana and olsun ki, doğrusu sizin çalışmanız çeşit çeşit gayelerledir. Artık kim Allah için verir ve günahlardan sakınırsa ve en güzeli kelime-i tevhidi de tasdik ederse, biz de onu en kolay olana hazırlarız. İslam önce La ilahe illallahla başlar. Bu, İslam inkılabının anahtarı olmuştur. Bir kimse, la ilahe ile Allah'ın önüne geçecek bütün tabuları, put ilahları ve nefsindeki putları ortadan kaldırır. İlla Allah ifadesiyle de tevhidi tasdik eder. Yalnız Allah'a ve ondan gelenlere teslim olur. Ve işte o zaman gerçek, samimi Müslüman olur. Müslüman olunca da gereğini yerine getirir. Çünkü İslam, kelime-i tevhidin gerçekleştiği yerdedir. Kim de cimrilik eder, Kendisini yeterli görüp Allah'a muhtaç görmez ve en güzeli kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en güç olana hazırlar, sevk ederiz. Allah'a karşı kendini yeterli gören ve kelime-i tevhide ve gereğine değer vermeyenleri Allah zor, şer ve kötü işlere hazırlar. Onun da bu işleri kolayına gelir. Böylece cehenneme gitmek ona kolaylaştırılmış olur. O aşağıya, cehenneme düştüğü zaman malı ona hiç fayda vermeyecek. Şüphesiz doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahirette, önünde olan dünya da bizimdir. İşte ben sizi alevler saçan bir ateşle uyardım. Ateşe asi, kötü olandan başkası girmez. O da peygamberi yalanlayan ve imandan ve Allah'ın emirlerinden yüz çevirendir. Arınmak için malını sırf Allah rızası için veren, en takvalı, Allah'ın emirlerine en uygun yaşayan kimse ise, o ateşin azabından uzaklaştırılacaktır. İslam'a uygun yaşayanlar, Ebu Bekir radıyallahu anh ve benzerleri. O, yanındaki verilecek nimeti, bir kimseden şükran beklemek için değil, ancak yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. Elbette o da, Allah'ın kendisine vereceği nimetle hoşnut olacaktır. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özkoç.